Kentin tozu Kent hakkı üzerine konuşmalar Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysallar verilmeden işten atılan işçileriz. Sevgili dinleyiciler, evet mahallelerden, meydanlardan, tersanelerden emekçilerin sesini sizlere dinlettik. Bugün de farklı bir mekandayız. Bugün bir fabrikadayız, özel bir mekan, Kazova'dayız. Kazova emekçileriyle birlikteyiz. Biliyorsunuz emekçi arkadaşlar fabrikayı işgal ettiler, haklarını almak için direniştiler. Evet yanımızda Kazova işçileri var Başka. ve ben kendilerine tanıtmalarını rica ederek süreci, e, dayanışmanın nasıl örüldüğünü, diğer emek hareketleriyle nasıl birliktelik kurduklarını ve elbette diğer hak savunucularıyla bunları bize e, anlatmaya çalışacaklar bugün. Evet hep birlikte dinliyoruz. Ben önce evet kendinizi tanıtırsanız. Aynur Ay Demir, evet, 8 yıldır bu firmada çalışıyorum. Ee, şöyle süreç şöyle başladı. İlk patronumuz bir hafta bizi izine gönderdi. Ee, izine gönderdi. İzinden gelince binayı satıp tüm haklarımızı ödeyeceğini söylemişti. Biz izine gittiğimiz tarihte izinde olduğumuzu biliyorduk. Ama 31 Ocak'ta işten çıkartılmışız. Ee, 7 Şubat'ta işten çıkartıldığımızı öğrendik. Ee, bunun bu aşamada evet sağda solda avukat aramakla geçti. En son e, bir arkadaşımız vasıtasıyla Çağdaş hukukçuları bulduk, avukatlarımız oradan. Onlar sayesinde yürümeye çalışıyoruz yasal süreçte ama diğer süreçte de kendi çabalarımızı yürümeye çalışıyoruz. Peki ee, bir şey sorayım, yasal süreç derken ne yaptı hukukçu arkadaşlar? Hukukçu avukatlarımız, mahkemelerimiz açıldı. Herhangi bir hukuksal bir sorunumuz varsa burada devreye giriyorlar. Bazı yollar gösteriyorlar bize. Bu açıdan e, her çarşamba günü Şişli Camisinden buraya fabrikamıza yürüyorduk. Kaçta ee, yürüyorsunuz? Bu çok saat önemli. Saat bir, 1 bir ile 1.30 bir arası toplanıyoruz. 1 ee, ile 1.30 arası toplanıp Şişli Camisinden buraya yürüyoruz fabrikaya, bomantiye. Ben bunu bir daha anons edeyim. Çünkü bunu aslında çok çoğumuz bilmiyoruz. Ben de bugün tesadüfen öğrendim. Her çarşamba 1 ile bir buçuk arası Şişli Camii'nde toplanıyorsunuz. Size destek, dayanışma veren bütün gruplarla, arkadaşlarla birlikte fabrikaya yürüyorsunuz. Evet, evet. Ve bekliyorsunuz. Bu İstanbul'a, kente çağrımızdır evet. diyelim. Evet. Bunun üzerine ilk zamanla patronlarımızın evlerine gidiyorduk her pazar günü. Üç tane evleri vardı ve üçünden de kaçtılar. En son gittiğimiz evden de kaçtıklarını öğrenince bir karar aldık. Çadır kuracağız dedik. Çadırımızı kurduk. Fabrikaya mı? Fabrika önüne Aha. ilk e, eylemimiz yani yürüyüşler sonra çadır kurmakla başladı çadırımızı kurduk nöbetleşe işte arkadaşlarla yani aslında hep böyle bir 10 kişi ciddi anlamda sahiplenen insan oldu yani ilk başta 30 kişiydik şu an 12 kişiye kadar düştük neden e, polis müdahaleleri ve patronumuzun e, birtakım insanları zorlaması yüzünden yani sayının düşüşü baskılardan mıdır? Evet baskılardan ve insanların bir de çalışmak zorunda olması. Patrondan gelen tehditler tarafından. Ama biz de diyoruz ki bu on arkadaş, 12 arkadaş. Biz susmayacağız. Kimse bizi susturamayacak. E, çadırı kurduk evet. Ama biliyorsunuz Türkiye'de herkes her şeye çok çabuk konuşuyor. E, bizim çadırımıza da artık herkes alışmıştı. Bakıp böyle geçiyordu. Biz dedik ki ne yapalım düşündük. Üç kere işgali kararı aldık. Üçüncüde girdik. E, i̇lkinde zaten giremedik. 500, 10 kişi falan yurduk şişici abisinden buraya. 500 tanesi. Çevik kuvvet yığılmıştı kapıya. Bunun üzerine tabii içimizde korkan arkadaşlarımız, yine o dönemde korkan arkadaşlarımız oldu. Ama üçüncü karar verdiğimizde işgallemizi yaptık. Ee, Ramazanın başlangıcıydı. Bunun üzerine işgal ettik. Patronumuz çok komik ve hakaret edici şeylerle bulundu bize. Şöyle dedi, e, bir, bir liste istedi. 25-28 kişilik bir liste gönderdik platformumuza patronumuza ve bunun içinde özürlü arkadaşlarımız vardı. Yani hiç eylemde olmayıp ama biz dedik ki evet. engelli arkadaşlarımızın parasını da alacağız patronu diyorsa. İşte bu listenin aynısı götüren şahsın ismi olmayan yani bizi satan bir arkadaşımız oldu içimizden. E, bir tek onun ismi olmadan karakoldan çıktı birebir liste. Ee, bunun üzerine bu listenin karakoldan çıkması bizi hırsızlama mı oldu? Evet, aklınızda? hırsızlıklar, onlara oldu. Biz de dedik ki bunun üzerine makineleri çıkarıp satacağız. Yani makinaların bir kısmını hatta pazar günü gündüzlüğü çıkartıyoruz. Ee, buraya işte terörle mücadele ekipler bayağı bir yığıldılar. Geldiler buraya işte bizim hırsızlık yaptığımızı. Bize ilk hırsızlık yapıyor olsaydık Gündüz gözüyle yapmazdık. Güpe gündüz yapıyorsak, başımızda avukatlarımız, her şeyimiz başımızdayken bunu yapıyorsak bu hırsızlık değildir. Bunun üzerine bizi karakola götürmeye çalıştılar. Sekiz arkadaş binaya biz kendimizi kilitledik. Sekiz arkadaş kilitledik. E, geri kalan bir yedi arkadaşımızı ifadeye götürdüler. İfadeleri alındı tekrar geri getirdiler. Ve biz bunun üzerine polis müdahale etmeye hazırlanıyordu. Açlık grevini ilan ettik. Ve içeriye girmeye kalktıklarında binayı yakacağımızı... Ya da kendimizi camdan atacağımızı söyledik Polis bunun üzerine geri durdu Binanın sahibi de bizden şikayetçi olmadığını söyledi Hı -hı. Çünkü işçilerden birine bir şey olsa O da zan altında Hı -hı. kalmış olacaktı e, Açlık greviyle birlikte e, Artık o da bir bütün hale gelmeye başladı Türkiye'de insanlar dediğim gibi her şeye çok çabuk alışıyor Dedik ki ne yapalım Baktık içeride fabrika bir dolaşalım dedik e, Her tarafı bir gezdik hiç gezmemiştik Çatı arasına girdik Girdiğimizde yaklaşık 3 bin tane yakın parça kazak bulduk. Yani yarısı olmuş, yarısı olmamış bu şekilde. Şimdi hem onları toparlıyoruz, hem üretim yapıyoruz. Hepsini aynı anda yapmaya çalışıyoruz. Onlar bize bir yol gösterdi. Elimizde bir hammet de vardı. Dedik ki niye biz böyle boş boş oturuyoruz ki? Zaten işi yapan bizdik. Tam madde derken iplikler ee, mi? Az bir ipliğimiz. E, 3000 tane yakında yarım yamalak fazağımız vardı. E, bunları tamamlamaya başladık. Biz bunları satmaya başladık. Bunları sattığımız bir de şöyle bir süreç vardı. Biz makinaların bozuk olduğunu bilmiyorduk. Arkadaşlar makinalara geçip düğmeye bastığında makinaların motorların olmadığını fark ettik. Alttan parçalarını kırdığını fark ettik. Biz de şöyle yaptık kazakları sattık. Bir dakika. Bu parçalarını kırdığını fark ettik de yani şey makineler üretim makinalarını Hiç... parçalamış? Aha, aha. Patronumuz kendi parçalamış bunları. Motorlarını sökmüşler. Bu daha sonra mı oluyor? Nasıl ee, biz çadır kurmadan önce gece bize haberler geliyordu. Tırlar dayanıyor. işte fabrikadan makinalar kaçırılıyor, kazaklarınız kaçırılıyor. Biz bunun üzerine zaten çadır kurmak hmm. kararı aldık. kurduktan sonra giremediler. Birçok malzemeyi de kapı girişine hazırlamışlar kaçırmak için ama biz girdiğimiz için kaçıramazlar. E, aşağıda dev bir jeneratörümüz vardı bunu bile duvarları kırarak çıkarabilmişler e, makinaların motorlarını parçalamışlar evet. ya. yani çok felaket bir haldeydi şu ana kadar yaklaşık 10 milyara yakın bir tamir masrafı Hı. dedik e, sattığımız kazaklardan e, daha hani şunu düşünebilir insanlar evet kazak satmaya başladılar işte evlerine para götürüyorlar halen hiç kimse evine bir kuruş ekmek Hı. parası buradan götürmedi sadece burayı tamir etmeyle uğraşıyoruz Hı. Ee, amacımız daha iyi kapasitede, daha iyi üretim yapmak ve e, makinalarımızı alıp patronsuz hayat kurmak. Kooperatifimiz olacak. <gülüyor> İnşallah rast gelsin diyelim. Evet ben bir de kendinizi tanıtır mısınız? Sizden dinleyelim. Dayanışma tarafını dinleyelim bir de. Adım Yaşar Gülay. Ee, burada Yaşar Usta diye tanıyorlar veya cezaevlerinde Yaşar Usta diye ismimiz geçti iki senedir buradayız ben geldiğimde arkadaşlar beni uyardı buranın böyle olduğunu yani paranın verilmediğini yani bile bile geldik o zaman hmm. emeklime iki sene vardı diyelim dolduralım dedik katlanırız madem millet 65 yıllık bir firmada çalışıyor iki seneden bir şey olmaz dedik ama başımıza bunlar geldi direnmeye karar verdik hep beraber omuz omuza ama biz burada 94 kişiydik. 12 kişi kaldık. Arkadaşları da sistem ediyoruz yani. Onlar iş bulabildi mi? Tabi hemen hemen ertesi günü iş buldular, Hı. çalıştılar. Hatta bizlerle dalga geçiyorlar. Ee, siz kazanırsanız hepimiz alacağız falan filan. İşte onun gibi. Şu anda üretmeye geçiyoruz. Ee, i̇pliğimiz şu anda ham maddemiz yok. Hammatte karşılamaya çalışıyoruz. Kooperatif kurmaya çalışıyoruz. Yardımcı olan var mı? Ee, <gülüyor> forumlardan çok desteğimiz var. Forumların desteğiyle halkımız duyurmaya çalıştık sesimizi. Cumartesi günü bir e, şey oldu, defile değil mi? Bir defile, defi, def, evet, defile düzenledik. Yani bu <gülüyor> Somuncunun yapamadığı, kendi reklamını duyuramadığı ama biz onu daha da ilerlere <gülüyor> duyuracağız. Daha büyük işler yapacağız. Yeter ki biz burayı hı hı. kimseye kaptırmayalım. Peki bugün bir de size desteğe gelenler kimlerdi? Bu yağmurlu günde de sanırım. Nakli yetiş. Nakli Arkadaşlara sağ olsunlar. Hı. Bu yağmurlu günde bizi yalnız hı. bırakmadılar. Hı. E, devamlı desteklerini görüyoruz. E, forumlardan devamlı hı. destek görüyoruz. Boş bırakılmıyoruz. Hani onlar geldikçe biz daha mutlu oluyoruz. Kazak satışımız devam ediyor. İnsanlar geliyor yani bu çabamızı gördükçe biz Biz daha daha çok yüceliyoruz çünkü buraya geldim mi insan eve gidesi olmuyor Çünkü bir şeyler üretiyorsun kendi şeyinle bir şeyler satıyorsun ve Buna bir şeyler katlıyorsun Burada artık kardeşten öte olduk Peki e, dayanışmaya gelenler başka kimler? Emek hareketinin dışında forumlar Vallahi dışında forumlar dışında dediğim gibi naklediş dışında kimse Sanatçılar var mı? Yani sanatçılar şu, şunu sormaktım mesela size sizin için bize metin yayın büyük evet. önermişti. İşte onun metin sayesinde, sayesinde ha, çok güzel bir defilemiz oldu ve sanatçılar da sanatçı geldi. Ya, mesela size hayır şunu sormaktım <gülüyor> tasarımlarda şöyle yapın falan gibi Tabi tabi destek Aha. destek Barbaros çok Şanfaz, var. Barbaros iki Kazak tasarlı ödekiyle evet. yetiştirecek. Barbaros... yetiştiremedi. Onu da zaten zaten evet. bu hafta bekliyoruz. Evet. Barbaros Bey de e, bize yardımcı olacak evet. bu konularda. Evet dedi ki ben de tasarlamalarınızda yardımcı olacağım. Ve bütün sanatçı sahneye çıkan bütün sanatçı arkadaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum ve Metin Yayına çok teşekkür ediyorum. Sesimiz için dünyaya dırmamıza yardım etti. Şurada şimdi bir sorunumuz var. E, buranın elektrik borcu var. Hı. 120 bin lira civarında dört sefer geldiler kesmeye kalkışta kestirmedik üç ee, senedir bu 120 milyar devam ediyor gelen elektrikçilerini 3 lira 5 lira koyup göndermişler bunları ee, şimdi bizim başımıza patladı elektriği keseceğiz diyoruz biz kestirmiyoruz ee, bina kendimizin değil başkasına satılmış personi personi buradan çık diyor o çıkmıyoruz çıkmıyoruz Ama, Şimdi birazdan toplantıya geçeceğiz arkadaşlar. Biz kendimizi Biz e, de bir de şunu Kazova Meclisi diye istiyor. bir toplantımız kurduk bu 12 kişilik Hı. bir meclis. Nereye kadar yürüteceğimizi ve toplantıda ne karar çıkacağını kendilerine Hı. Hı. bilgi Hı. bekliyorlar. Yani bir önce çıkın diyorlar. Ona bilgi vereceğiz artık. Ya kalacağız ya gideceğiz. Bundan da arkadaşlar karar verecek. Gitmek yok. Yola devam edelim. Yok. Bu bir ilksiniz galiba. Beykoz evet, <gülüyor> bir işleri bil, vardı. Bil ki, biliyoruz ama evet, onlar bil, işgal evet, Sadece bil, bir işgal etti. Onlara siz. Evet. ilksiniz. Evet, e, e, Türkiye'de, ilk, Türkiye'de, Türkiye'de işçi evet, sınıfı, da. Işçi ilk sınıfı. Latin Amerika'da var. Evet. Onların yasasında şöyle bir boşluk var. E, yasalarında var ama böyle bir boşluk. Türkiye'de yani onların yasasında işgal kanunu var. Bizim yasamızda bu kanun yok. Biz şu şu an şunu diyoruz başbakan, hani her seferinde diyor ya, ben işçimi koruyorum. Evet koruyorsa burayı kamulaştırır ya da kamulaştırmıyorsa burayı devlet satın alır, bize satar, biz çalışır, üretir, onun borcunu da öderiz. Ama önce devlet gelecek, çalışma bakanlığı bize sahip çıkacak. Biz bunu istiyoruz. Çalışma Bakanlığı buraya gelip bize sahip çıkması lazım. Bununla benim aç kalmam biz mi? bununla ilgili bir dileşçe bir şey. düşünüyoruz. Hı -hı. Ee, benim aç kalmam Çalışma Bakanlığı'nın içine gelmeyeceğini düşünüyorum. Ee, ben buradan ekmek yiyorsam Çalışma Bakanlığı burayı kamulaştıracak, bize verecek, biz üreteceğiz. Tüm halka ucuz ve kaliteli kazak giydirmek istiyoruz ve tüm dünyaya bunu. Peki devlet yapmasa biz burayı bir kooperatif üzerinden yapsak, forumlardan i̇şte onu, bir kooperatif yaratsak. Yani küçük küçük evet. her birimiz. Küçük evet. küçük, küçük miktarlarda. Evet. Destekle bir kooperatif kurulsa ne olmasın birim, yani? yani, yani, yani kaç bin kişiydik gezide. Eee yani, evet kooperatifimiz kurulacak ya yani beşik binanın değeri on trilyon gibi bir rakam. On trilyon toparlayabilmek çok Biliyorsunuz Türkiye'deki insanlar Hı -hı. bu desteği veren insanların çoğusu e, ekonomik durumu olmayan insanlar ama şu ama da başka var. Başka bir e, yerde olabilir. Şunu bir şekilde ha. şöyle bir şey de düşünülebilir Türkiye'deki iş adamları e, buna el atabilir çünkü biz Türkiye'de çok büyük firmalara Hı -hı. da çalışıyorduk. Hani hem halkı ucuz kazak yaparız bir taraftan, bir taraftan onlara da üretim yaparız. E, biz marka söylemek biliyorum radyoda Hı -hı. biraz şey oluyor. O markalar bizi biliyorlar. Ee, diyorum ki gelin bize destek olun, Hı -hı. hem sizi üretelim, sizin ürününüz ayrı olur ama halka da ucuz kazak üretelim. Onlar da Hı -hı. faydalansın, Hı -hı. zengin de faydalansın, fakir de faydalansın. Hı -hı. Ama eşit olsun. Fazla kimse kimsenin sırtına binmeden, kimse kimsenin hakkını yemeden patronu ödedikleri miktarın Hı -hı. dağıtını üretiriz. Ama eminlerle olsunlar yani. <gülüyor> Valla söyleyeceklerimiz bu kadar. Teşekkür i̇şte, e, <gülüyor> <ediyoruz>. Halkımızı, <gülüyor> işçi halkını gen, genelde işçi halkına duyuruyoruz. Çalışma yani. Bakanlığı inşallah sesimizi duyar. İşçi halkı hmm. bir ayaklansa biz sesimizi duyursak yani baş, başımızdakiler de işçi halkının ne ses getirdiğini hmm. bir öğrenmiş olur yani. Hmm. Bir de şu var, Türkiye'de başbakan şunu düşünüyor, a, tekstil sektörü biterse Türkiye biter. Hadi çok ee, önemli bir sektör. Tekstil sektörüne e, muhakkak devletin artık yardımcı olması lazım ve böyle direniş yapan işçilere de şunu söylüyoruz. Bizim kadar beklemeyin. Üretin. İşgal edin, üretin. Biz bunları yaptıkça devlet bir yerde duyarlı olmak zorunda kalacak. Başbakan'a da sesleniyorum. Eğer gerçekten işçini seviyorsan hani efendim halkımı, işçim için ben buradayım diyor ya, hani bu fabrikada çalışan insanlar yüzde da başbakanı oy vermiş insanlardır. O oyunun karşılığını istiyoruz, gelip burayı kamulaştırsın ve bize versin. Bu kadar basit. Peki Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. İyiyim. Ağzınıza sağlık, İyiyim. emeklerinize sağlık. Boşa gitmesin. Dileriz, evet, e, dilekleriniz gibi olsun her şey gelecek. Bize da. de umut çünkü. Evet, Hakikaten bedel, çok özgür e, bir örnek. Buradan yani bir 12 kişi, 12 arkadaşımız bu bedeli hazırız. Eğer Hı. bir bedel ödenecekse buna son derece yani işten söyleyerek açıklıyorum. Burada bir bedel ödenecekse yani buradan çıkılmayacak. Burada Hı. 7 aydır, 8 aydır buradayız. Bizim ekmeğimiz burada. Bunun ekmeğimiz, Hı. namusumuz artık her şeyimiz burası. Haklıyız kazanacağız. Sevgili dinleyiciler, az önce Bomonti'deki Kazova Fabrikası'nda direnişlerine devam ettiren emekçi kardeşlerimizle yaptığımız mülakatları dinlediniz. Programın açılış ve kapanış bölümleri ise sevgili Fatih Pınar'ın Kazova işçileri için yaptığı video filminden. Kazova işçilere Direnişi filmini Kazova Direnişi Facebook'tan veya Fatih Pınar'ın sayfasından izleyebilirsiniz. Kamerayı tutan ellerine sağlık. Umutla başladık, öyle bitirmek isterdik ancak ne yazık ki acımız büyük. Taksim dayanışmasının 3 Ekim tarihli açıklamasının başlığında dile geldiği üzere, Barış ve Hoşgörü'nün Gezi Parkı'ndan ülkenin bütününe taşınmasını beklerken, kentlerine ve yaşam alanlarına sahip çıkan gençlerin ölümüne alışmamız mı bekleniyor? Bir fidanı daha yitirdik. Gülsuyu Suyu Mahallesi'nde uyuşturucuya karşı yürüyüşte öldürülen 21 yaşındaki Hasan Ferit Gediğin cenazesi, valilikçe izin verilmediği için 3 gün Armutlu Mahallesi Cem Evi'nde bekletildi. Gencin ailesi cenazeyi öldürüldüğü yere Gül Suyu'na götürüp helallik almak istemişti. Ancak izin verilmedi. Dün valiliğin izin vermesinin ardından Hasan Ferit Gediğin cenazesi önce Gülsuyu'na Suyu'na götürüldü, daha sonra da Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kendisini ettiler ve yeni köy forumlarından tanışmıştık. Acımız büyük. Nurlar içinde uyusun, başımız sağ olsun. Cenazelerimizi kaldırmak için valilik icazetinin gerektiği günlere geldik. Cezaevinden oğlu için gelen acılı babanın kelepçeli hali ise gözlerimizin önünden gitmiyor. Taksim dayanışması bileşenlerinden anti-kapitalist Müslümanların 2 Ekim tarihli basın açıklamaları ile devam ediyoruz. Onurlu bir direniş sergileyen armutlu halkını selamlıyoruz. Çetelere karşı ve uyuşturucuya karşı devrimci bir mücadele koyan Ferit kardeşimizin onurlu mücadelesini, şehadetini selamlıyoruz. Buradan özellikle yoksul Müslüman halkımıza sesleniyoruz. Cenazeler İslam dininde de, İslam hukukunda da, İslam geleneğinde de kutsaldır. Hepimiz Allah'tan geldik ve hepimiz Allah'a gidiyoruz. Hiçbir cenazenin, hiçbir mevtanın sıfatı olmaz. Burada uygulanan devlet faşizmidir. İktidarlar halkların birliğinden, kardeşliğinden ve eşitliğinden korkarlar. Birbirimizi ötekileştirmeden, birbirimizin inançlarına, birbirimizin yaşam tarzlarına kötü gözle bakmadan, kardeş bir şekilde omuz omuza mücadele verdiğimiz sürece inanıyoruz ki yoksul Müslüman halkımız Dindar halkımız daha iktidarlardan kopacak ve ezilenlerin devrimci mücadelesinde boy gösterecektir. Bu da hep birlikte bu mücadeleyi göğüsleyeceğiz ve sizlerle birlikte Armutlu'da, Gülsuyu'da, çetelere, faşizmde, devlete karşı yapılan bu halk hareketinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün gönüldaşlarımıza, yoldaşlarımıza bu davayı aktararak geniş katılımlarla birlikte bu mücadelede boy göstereceğiz. Cenazeler hepimiz indir. Hepimiz için kutsaldır, hepimiz için değerlidir. Ve bir duyuru ile kapatıyoruz. Her sene tüm dünyada Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Habitat günü kapsamında bu sene Türkiye'den de bir eylem var. 7 Ekim pazartesi günü saat 11'de Kent Hareketleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması ile 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptali için imza kampanyası başlatıyorlar. Kanun 27 Temmuz 2012 tarihinde CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüştü. Ve bir programı daha kapatıyoruz. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için... ...kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. Kentin Tozu Kent Hakkı Üzerine Konuşmalar Hazırlayıp sunan...